Bismillah ve elhamdülillah. Vessalatu vesselam aleyha ala ve Ba'd. El dersur dördüncü ders. <gülüyor> Fi <fî> mektebi müdiri mahadil lugatil arabiyyeti. Burada mektep, müdür, mahad ve luga. Dördü arasında zincirleme izafet var. Arapça dili mahad müdürünün bürosunda. Mahad hazırlık okulu gibi veya lise ile üniversite arasında bir okul bu. Dil okulu. Özellikle ne dil okulu? Yabancıların dil öğrendiği bölüm. Yusmev targun alel babi. Targ kapının vurulması. Kapının üzerinde bir vurulma işitilir. Vurma sesi yani. El müdiru udhul gir. Yedhulü şabun ve mu. Bir delikanlı genç girer ve selam verir. Ve aleykümselam ve rahmetullahı ve berekatuh. Et talibun cedirun ente? Müdür selam aldıktan sonra sen yeni bir öğrenci misin? der. eş bu genç la ene zairun. Hayır ben ziyaretçiyim der. Ehlen ve sehlen. İclis. Min eyna ente? Ehlen ve sehlen. Otur. Sen neredensin? der müdür. Şap cevaben Enem'in Pakistan'ı'' Ben Pakistan'danım. Ene muhadirun fi mehadil luğatil arabiyyati bilahure. Ben muhaderim. Konferans veren kimseye muhader deniyor. Seminer, konferans veren kimseye. Ben konferans veren birisiyim nerede? Fi mehadil luğatil arabiyye. Arapça lügat mehadinde. Nerede? Bilahur. Pakistan'daki şehirle birisi. Lahur şehrinde Arapça dil mahadinde bir konferans vereceğim. Konferans verenim. Cik tu Hacen hacı olarak geldim. Hacici olarak, haciden bir kimse olarak geldim. Faktenem tu hadil fırsatı li ziyareti mağhadikmuş şehiri. Fırsat fırsat. Bu fırsatı Meşhur, ünlü mahadinizi ziyaret etmek için bir ganimet bildim ve değerlendirdim. İhtenemtu ganimet bilmek veya değerlendirmek. Bu fırsatı meşhur mahadinizi ziyaret etmek için değerlendirdim veya ganimet olarak bildim. Onun gereğini yapıyorum gibi. Fırsatı değerlendirmek diyebiliriz buna. Qileli <gîle> innehu ahsanu mahadin li, ma li talimi lughatil arabiyyati li gayrin natikina biha. Qileli <gîle> bana denildi ki innehu. Bana denildi ki o yani sizin bu meşhur mahadiniz. En sonuna başlıyorum. Li gayrin natikina biha. Bizim kitabımızın ismi de buradan geliyor zaten biliyorsunuz. Onu konuşamayanlar için Natık konuşan, gayrı natık konuşamayan, biha onu, onu konuşamayanlar için li, Arapça dil talimi için en iyi mahat olduğu söylendi. Kelimeleri yakalayabilirsiniz, bütün tercüme edeceğim. Bana, onun, yani sizin bu meşhur mahadinizin, hazırlık okulunuzun, Arapça konuşamayanlar için Arapça dili talimi hususunda en iyi mahat olduğu söylendi. bu en et tali'a ala menacihihi ve kutubihi. Ve ben bu sebeple yani ben onun menheçlerini yani bu muhad'in bu hazırlık okulunun menhecini, yolunu, yöntemini, programını ve kitaplarını Haberdar olayım diye, kitaplarından haberdar olayım veya onlara muttali olayım istiyorum. İttali muttali olma yani haberdar olma bilme. Menahic menhecin çoğulu. Menheç, program usul, yol, yöntem. Ve buna mütakip ben sizin mahadinizin menheçlerini ve kitaplarını bileyim diye, onlara muttali olayım diye istiyorum. Bu sebeple buraya geldim. Merhaban birke, sana merhaba. Mesmuke, ismin nedir? İsmi Mehdiyubnu Abdil Hadi. İsmim Abdil Hadi'nin oğlu Mehdi'dir. Yedrusu fi mahadina darusuna min muazemi biladil alemi. Mahademizde, bu hazırlık okulumuzda dünya beldelerinin çoğundan ders yapanlar ders görüyorlar okuyorlar. Yetarahu adeduhum beyne erba'imiyetin ve khamsine ve khamsiyetin. Onların adedi sayısı yani mahadimizi ders gören öğrencilerin sayısı 450 ile 500 arasında değişir. Yetarahu değişir. 450 ile 500 arasında erbaa miyetin ve 50 450 ve 500 miyetin 500 ve muddatu diraseti fihi senetani ve onda yani müahdidimizdeki diraset yani okuma süresi iki senedir. Hazihi nusxatun münel menahici. Bu menhecden, programdan, yöntemlerden bir nüshadır. Yani okulda uygulanan yöntem, programlar neyse onu ifade eden, onun yazılı olduğu bir nüshadır. Ve hiyye ki Ve o sana hediyedir. Ve hâdihi ba'du kutubina Ve bunlar da kitaplarımızın bazısıdır. Mehdiyun eyne yumkinuni şirâ'u hadhil kutubi Bu kitapları satın almam bana nerede mümkündür? Bunları nereden satın alabilirim manasına Şera, yeşirinin asmasları Şiraavın Bu kitapları satın almak bana nerede mümkündür? Nereden satın alabilirim? Hadehil kutubu la tuba. Bu kitaplar satılmaz. Yümkünüke'l husulu aleyha meccanan min merkezi şuûn i daveti. Burada da yeni kelimeler var. Sana mümkündür yumkunuke mümkündür ne? El husul aleyha. O kitapları elde etmen. Husul kelimesi Ala haricinin elde etme aynasına Sizinkine göre söyleyelim. Yumkinu kel husul aleyha meccanen min imadeti hizmet-ül müctemai. yani Musa hizmet binasından bedava onları elde etmen senin için mümkündür. Bendeki e, davet işleri merkezindendi. Sizdeki sosyal hizmet, toplumsal hizmet binasından. Yedhulu sağın ve yesubbu lehumel kahvete. Sağ su dağıtıcısı demek. Su dağıtıcısı girer ve her ikisine kahve döker. Kahve ikram eder. Ki Araplarda bu adettir. Bizde nasıl çay kolaydan hemen çay verirse yoksa meyve suyu türlü bir şeyle ekran verilirse orada kahve hazırdır. Mehdi ed'u keli ziyareti ma'hadina seni ma'hadimizi ziyarete davet ediyorum. hadihi <gülüyor> bu benim kart vizitimdir. ve fiha unvani ve unvanul ma'hadi onda yani kart vizitimde benim adresim ve ma'hadin yani Hazırlık Okulunun adresi vardır. Ene meduvun li huduri muhtemerin fi Pakistan Bade eşhurin. Ben meduvum yani davet edilen bir kimseyim. Ben davet edilenim. Neye li huduri muhtemerin? Hudur, hazır olma, bulunma. Muhtemer konferans, konferans verici olarak davet edilen birisiyim. Davet edildim. Pakistan'da, Ba'de Eşur'in aylar sonra toparlayacak olursak ben aylar sonra Pakistan'da konferans vermek üzere davet edildim. Davet edilen birisiyim. Se'en tehizu hadihil fırsate ve ezuru ma'hadekum inşallah İnşallah bu fırsatı değerlendireceğim ve Mahadenizi ziyaret edeceğim. ''Se entehizu'' da tenemtu gibi ''ganimetme ve değerlendirme'' ''fırsatı değerlendirme'' ''fırsat bilme'' maniyalarına gelir. ''Bu fırsatı değerlendireceğim'' ve ''ezûru'' ziyaret edeceğim. ''ma'ahedekum'' ''ma'ahedinizi'' hazırlık okulunuzu ziyaret edeceğim. ''es-sâkî'' ''su ikram eden veya kahve ikram eden kimse'' ''e esubbu leke meziden minel gâhveti ya şeyhu'' ''ey şeyh kahveden ziyade fazlalık'' bir tane daha yani ''sana dökeyim mi?'' Mehdi, la, şükran. Hayır, teşekkürler. Esteezinükel aney ya fadileteş şeyhi. Ey faziletli hoca, ey faziletli şeyh, şimdi senden izin istiyorum. Cezakallahu hayran. Allah sana hayırla karşılık versin. El müdir ile li Görüşmek üzere. Sahibet kes selametü fil halli ve terhali. Halde de yani mevcut durumunda da yolculukta da selamet sana arkadaşlık yapsın. Sahibetke sana arkadaşlık yapsın. es Selamet. Esenlik. Güvenlik yani. Halde de şu anki halinde de ve terhal yolculuk hastasında da. Çünkü adam Pakistan'dan hac için gelmiş. Bu esnada fırsat bulup ziyaret etmiş mahadi. Mutlaka dönecek hem haline hem de yozuk haline dua ediyor müdür. Bu güzel bir kalıp. Ne ezberleseniz iyi olur. Sahibe ke falanca veya sahibet ke müennes falanca. Sahibe, sahabe buradan gelmedir. Arkadaşlık yapmak demek. Sahibe ke sana arkadaşlık yapsın. Ney? Bilalun, Bilal sana arkadaşlık yapsın. Burada selamet sahibenin faili olduğu için Mühendez. Mühendez sahibet ke geldi. O kafanızı karıştırmasın. Selamet, esenlik, güvenlik, sana arkadaşlık yapsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyerek de onu selam vererek yolcu eder. Temarînu eciban-i lesilet gelen suallere cevap ver. Meniz zâiru mesmuhu limezzârel me'ahede Ziyaretçi kimdir? İsmi nedir? Ve Ma'hadi niçin ziyaret etti? İkinci cümle: Etubahu Kutubul Ma'hadi. Ma'hadin kitapları ziyaret eden o Ma'hadin kitapları satılıyor mu? Mineyne yümk husul aleyha O ziyaretçinin o kitapları elde etmesi nereden mümkündür?